Allah'a Bundan yardımını ve münafalt edersin. Hepislerimizin içerisinde anasın edersin. Allah kime hidayet ederse? Onu sattıracaktır. Ne de sattırırsa, ona hidayet edersin. Özlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in In the sum of them, izabela, herzlibida, Allah taka jest a high rasy, i nie Allah has zielony, nie nie, I geçen jest Güzel co jest w tym momencie, że jestem w stanie w to jest to, jest to, insanlara eziyet veren bir şey, zalet veriyor. Ve aya da imandan ümit teşhur O arttıkça iman artır, o eksildikçe iman da eksilir. Yani insandaki kuyla hastetle, görünüş, tabiat, tamamen insanın nedir? İmanıyla itkisiyle alakalı olan şeyler. Kişinin ahlakının artması, bütün hafta dersiyle alakalı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onun ahlakı nedir? Doğan doktor. kalem ślubi, sen en güzel ahlak üzerindeki gönder. Veyahut bir hadis-i şerifte ben ahlakı tamamlamak için doktor. Bu da gösteriyor ki, bir insan, doğan bir insan, kendini nerede doktoru, wahiyle terbiye etmediği mucikca ahlak. Sahib. Ve ahlak da insanların yaşayışına göre birçok konumu, birçok şeye ne yapabiliyor, bürünebiliyor. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bir insan kendi hanımı zina ettiğinde ne yapar, vurursun. Bürültü ayaramaz. İnsan içine ne yapamaz, çıkamaz. Annesi zina ettiğinde kız kardeşi veya yakınları hep bir utanç bir yer, değil mi? Ama bakın genel evvel, adı altında birçok bundan ne yapmak? Nasıl? Duymaz. Yani bu nasıl ahlaktır? Nasıl bir anlattır? Ve well, Moğolistan tarafına Moğolistan bölgesine, kutuplar tarafına gittiğimizde kutuplardaysa insanlar gelen misafire hanımın ilk tanrısı. Bu da bunların nedir? Ahlakıdır ve iğrenç İşte ahlak insanların anlayışına bırakıldığında birçok şeylere ne yapabiliyor görünebilir. Ahlak ancak dahil Kişinin ahlaklı olabilmesi, neziyette olabilmesi ve iyi huylu olabilmesi için ne yapması gerekir? Kur'an ahlakıyla ahlaklanması. Yani Kur'an'ı iyi bilmesi gerekir. Kur'an'a gittiğinde insan ne yapar? Nefsini her türlü kötü huylardan ne yapacak? Arındırmaya çalışacak. Cömertlik orada, insan orada, doğru sözlülüğü karşılığı nedir? Orada insanlara iyi davranmanın karşılığı nedir? Orada büyüklere karşı saygılı, küçüklere karşı merhametli olmanın nedir? Orada, anaya babaya üf güle deme nedir? Orada. Ama bugün kendilerini çok ahlaklı, çağdaş zanneden insanlara bakın. Ne evleri kurmuşlar artık? Anne evleri anlattık. Atlarını bir huzur ev. Yani anayı babayı attık ve huzur diyelim. Halbuki bizim dilimizde anlatılan nedir? Anası veya babası veya her ikisi. Yanında ihtiyarlar da cennete kazanamazsa bunu yedir. Ne Bakın bunlar hep vahiy ile gelen nedir? Öldürürler. Yine topluma bakın. Doğum kontrolü gelirler, kürtaj gelirler. çocuklarına ne yaparlar? Öldürürler. Ders canlı kardeş. Allah razı olsun. Kalbiki İslam'da nedir? Allah Hazreti Celle çocuklarınızı ne yapın? Aç kalmak korkusu var onların riskini veren kimdir? Allah. Halbuki bunlar kendi ahlaklarıyla bakarak yeni evleniyor. Ne yapıyorsun? Çocuk düşünmüyor. Yani şey Biz daha fazla istemiyor. Veren daha. Allah. Allah Sen bu sözü nasıl kullanabilirsin? Bunlar nedir? Yani hangi boyuttan ele alırsanız alın, İslam ahlakına sığan şeyler nedir? ancak Allah isterse. İşte Allah Hazret ve Celle'nin va'hidin haberi olmayan insanlarda da ahlak anlamak nedir? İstiyor. Onun için geçen hafta güzel ahlakla alakalı bir ders yaptık inşallah onun serisini duyan. Aslında ahlak dersleri bir yandan imanla da başlar. Çünkü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 kavuştuğunda yalan söylüyor. Emanet edildiğinde yerine getirmiyor. Rizalaştığında hatı aşıyorsan e bu adam nedir? Halis münafıktır. E sen buna münafık onu bilmezsen, ona mümin dersen ne olur? sen sefer sen müminliğini kaybedersin. Çünkü kişi arkadaşının nedir? Bilgi üzer Kiminle arkadaşlık yaptığımıza ne yapın? Tıklar edin diyor. Ve kişi sevgiyle beraber. İnsan münafıklarla beraber olursa, vallahi billahi Allah'ın münafıkı Çünkü o münafıkla beraberse muhakkak kendinde de nifaktan düşünüyorlar. Onunla anlaşabiliyorsa, müminle vallahi billahi Allah'ın Düşünün, öyle insanlar var ki, ona geçmişte ne kadar iyilik yaparsanlar, şöyle gelir, önünden geçer, selam dahi vermez. Ama şurada bir atayist vardı. Dinle, imanla alakası yoktu. Ona gider, selam verir. Hayırlı de alakalı Sana ne yapmaz? Verme. Bunlar İslam işte ahlakı olan şeyler değil. Yani kalbinde iman olan insanların ne yapacağı, hasretleri nedir? Değilmez. Ve iyi huylar olduğu gibi kötü huylar da var. İyi huyların yayılışı çok yavaş. Saptım saptım. Damla var. Ama kötü huyun yayılışı Q <gülüyor> gibi, sel bir, Her tarafa yapar, yayılır bir Yayılır. İyi gittiği yerde Nasıl güzel bir damla böyle Koku gelse Her tarafa mis gibi yayılırsa İyi huy, öyle güzel geldi. Ve iyi huyda Güzel ahlakta Her zaman güzel tesir vardır Ama kötü huyda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 Ramazan'da, teravirde bir şey ayıp yapmış. Ben o sene doğmuşum. Kadın gelir, gel gel. Her iki bir köyde haberi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sohbet ederken bir tane sahada yerleniyor. Herkes gülüyor. Hep gülüyorsunuz. Diyor. Hepimiz konuşulmuştu. Şey gülüyorsunuz. Ve insanlar gülüyorlar. Şimdi hayır da yapılan bir toplumun yanlış gördüğü şeyle inanın unutulur. Yıllar da geçse. iyilik, ise, evet. i̇yilik unutulmaz. Kötülük de. Ama iyiliğe her zaman mankörlükten karşılık vermek istam ahlakının olmadığı bir toplumda hasa almak. Binlerce, milyonlarca iyilikle hayır makinesi ol bir tane ona kötülük yapmıyor. <gülüyor> Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü ve cehennem gösterildi eksik nedir? Tamam. Hocalarından birisi kral dedi. Neden? Çünkü siz diyor, öyle bir ahlaka sahipsiniz ki, hocanız size dokuz iyilik yapsa, tenlik yapsa, ben senden ne gördüm ki değil, tamamlandı. İnanın şu an yaşayan toplumdaki erkekler kadınlara. Dokuz iyilik de tenlik. Aynı kadın gibi nankörlük yaparak ne yapmışlar, meydana getirmişler. İşte Allah Azze Celle bizde bu tür tür uylar var. Ne yapıyor? Saklıyor ve gömek niye gündeme getiriyor? Düşünün bugün yeryüzünde insanlar israf bahsap eder. Dün yani sahabe sabah günlerde imanlarının geriği kendilerinde olan bir ekmek kırıntısını dahi ne yapmışlardı? Kaybaşmıştı mı? Aleyküm <gülüyor> selam. Hatta Ömer'in üzerinde bile halife kendisi Emre'l-Mücud'un bir sürü yamalıklı elbise var. Bugün çorabı delik beni göremezsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağına nest ederdi. Ayrıca ayağının altında kocaman delik var. Böyle sahabe gösterdi. Düşün bugün. Çorabı, delik birini ne yapamazsınız? Göremezsin. Ve yamalı bir elbise giyen bir insan ne yapamazsınız? Göremezsin. İnsana ne yapıyorlar? Ayıplarlar. Ama bunu bulamayın. Bir gün şey ne var? Ve bugün cömertliği bırakın. insan geçinir mi ki müşrif yaşansın? Doğan çocukta telefon, Karısında telefonu. Öründe ayrı bir telefonu. Öründe bir telefon. Hepsine katalım. Şart on türk. Bunlar nedir? Bir de zamanlarını var. Ondan sonra televizyon var. Ondan sonra şunlar bunlar. O kadar israf halk safhada ki bir erken çalışması bir eve ne yapıyor? Mesalesi. Ve ev halkı ne yapamıyor? Geçinemez hala. Halbuki İslami bir yaşayışa git. yatsıdan sonra evde oturup mala yani konuşmak birbirimizde neydi? Karar. Bugün Alan dizi, filan dizi, filan maça, bilmem ne maça, bakan adam ne yapıyor? Gece namazı var mı? Yok, beş dakika, nazikten. Sabah namazına kalkabiliyor mu? Yok. Bu insanın cömertliği yakalaması veya infahı yakalaması mümkün. Onun için cömertlik, infak bunları yakalama ancak Kur'an ahlakıyla vahyı anlamak lazım hangi çağda olursak olalım bu din bize yetmez mi? Hangi asırda olursak olalım İslam'ın ahkamı kuralları neyse inanıyorum diyen insanların hepsinin üzerinde nedir? Bunlar geçerli. Ve o günkü, o güne bugünkü bugüne biz bunu dememiz nedir? Mümkündür. Mü? Düşünün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 nikah düşen birine bakmak haramsa, gözünü sakındırmak umandan san, bugün de nedir? Yine aynısı imanlar. Bunların hepsi nedir? İslam'a alakalı. İşte bunlar hep vahiy ile alakalı meselelerdir. Ve iyi huylar Müslüman'ı ne yapar? İyi eder. Gözü iyi olur. Gözü iyi olur. Kuşun besi de iyi olur. Hayata bakışla iyi olur. Kardeşine bakışla nedir? İyi olur. Ama Ahlak gitti mi? İman zayıfladı mı? İnsanda ne var? Bu sefer kötü huylar müminin ne yapar? Gelir. Ama olgun bir müminde kötü huyların bulunması hiç hoş değil. Ona hep ne yapar? Sıkar. Yani nasıl bir şeyi kenarya koysanız akacak, kopacak bir şey akmaya kopmaya başlarsa. Sadece sizi değil, artık onu gören, onun yakınında olan her şeyi rahatsız ettiği gibi kötü huygularda ne yapar? İnsanı rahatsız eder ve melekler de rahatsız eder. Çünkü insana, her insana görevlendirilen neler vardır, melekler vardır. Eğer siz iyiyseniz, iyi yerlere gidiyorsanız onlar ne yapar? rahatsız koyarlar. Ama siz kötüyseniz, kötü huygulsanız, kötü kokluysanız, kötü yerlere, götürüyorsanız o menetler ne yapar? Rahatsız olur. Bunlar daha görmedikleri. İnsanlar da ne yapar? Bizden rahatsız durmuyorlar. Mesela bir cimriliği helal Çok kötü bir illet. İnsanın görünüşünü, hününü, ahlakını her şeyde ne yapar? Hazırlar. Kötü bir cimri. Değenmediği bir cimri. Onu ne yapar? Kötü ahlak sahibi yapar. Dünyaya karşı hırsını ne yapar? Artırır. Birçok şey kazanma, birçok şey kazanma yoluna götürür ve en sonunda ne yapar? Yoldan çıkar. Gönlü rahat. Gönlü, gönlüs, ismini, gönlüs olmalı. Şimdi mal toktar, mal kazanır. Ama ne yapar? Hoştakal. Kasas suresine baktığımızda Allah Azze ve Celle orada Karnın misalini Harun ne yapıyor, kalmanın içine çıktığında deptebeyle çıkıyor ve anahtarlarını kalmıyor, taşımaktan aciz kalıyordu, gururlanıyordu, bunları ben. En sonunda buna kadar insanı ne yapıyor, mağrur duyuyor ve Allah Azze ve ye onun yerin birine bakıyor, malı doğru ne yapıyor, Ama orada dikkatimizi çekecek bir şey var, o deptebe içinde, toplumun içine çıktığında,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 Onlar o an süsüyorlar. Biz karını yerin dibine batırdık. Malı da ne yapmadı? Hayda mi? Bu sefer Özel'e diyor ki demin iş geçirenler ilk ona verilen bir Yoksa onun başına gelen Bakın bu Kur'an'da Kur'an ahlakı ile ahlaklanan hiç başına gelmeden alacağını yok. Değil. Ha, demek ki buradan alacağını ders Seni ne yapmayacak şimdi? Yap. Ama saçı da savurmayacaksın. Elin sıkı dolmayacaksın. Ne yapacaksın? Olduğun gibi. Yani sana düşen neyse hem diyeceksin. Çünkü Bakara Suresi'nin hemen girişinde müminlerin alametlerinden bahsederken Allah Azze nedir? Onlar Allah'ın verdiklerini hem yer hem de Allah yolunda ne yaptı? İnkar İnanın böyle yaşayalım. geçen sene kader dersi işte güzellik dersi ama Arkadaşlara diyor yare nasıl bakıyorsun? Hep bir ilişki var. Allah Allah. O'na rahat bir mesele. nasıl bak? dediğim. Ve Allah Resulü'nün salatü selamı dediği gibi bir insanın, bir babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras nedir? Yani en güzel miras. Ve hadis şeriflerde geçen hafta da Allah hazir ve celle çağırır. Ülmüyle her şeyin bir ziharda. Geridekilerine ne bıraktı? O der ki Yarabem el aleme muhtaç olmasını istemedim. Ben de onlara borca mahalları eğer onların halini bilmiş olsaydın, çok ağlar, az bir kadar. Ben Öbürünü çağırıyor, ne bıraktın? Ya Rabbi ne verdiyse hepsini senin uğruna infak ettin, onlarıysa senin fazlıklarına bıraktın. Allah Hazreti'yle belki de eğer şimdi onların halini bilmiş çok güle az ağlar, ben onları der. Bunu teyit eden birçok ayet hadisler var okursanız. Mesela Asad-ı Teyir Suresi'ne baktığımızda orada Salih'in hızının bir duvarı örmesi var. Demiş. Ne için övdü onu? Yok, sana giyecek bile vermeyen bir köyde sen duvarı düzeltiyorsun, örüyorsun, ücret isteseydin halbuki sana yüzdet verirlerdi. Nedir? Buradakini var. Bu adam salih evdi. Çocukları küçük. Bunun altında da bir gönü var. Onlar büyüdü, buraya gelip bir şey yapacaklar. Onu da alıp ne yapacak? Sarımlar. Görüyor musun? Babanın salihliği, çocuklarına ne bıraktığı, Biz ahlak bırakması, Allah'ın göre birçok fazla ne yapıyor? İlerce tamamen. Bunları birkaç tane sadece ne hükmü örnekleri bırakmışlar. Allah hepimizi hayırlı kılsın. Müminin kalbi her zaman geniş ve rahat olmalı. Orada cimrilik ne yapmamalı? Bağırmamalı. Kalpte cimrilik olmayınca bu sefer ne olur? Güzel olan, cümertli kuyu ön planı ne yapar? Çıkar. Ve eğer bir insanda cimrilik varsa ne yapacak? Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına baktım. Bir tanesi. çok şeyden sığındığı aslında. kötü ahlakta, hastalıkta, düşmanın sığındırılmasında bir yerde ne diyor? Cimrilikten ne yaparım? Sana sığınırım. Yani Allah'a dönecek ve ne yapacak? Ya Rabbi cimrilikten sana sığındırılır. Bu kötü <gülüyor> hasleti benden ne yap? al? Malı biriktirip saymamasını. Yoksa Allah'ın da ona verirken biriktirir Ve yine Tevbe suresinin 34-35'lere bakarsanız o diyor kazandıklarını, altınları, yumuşları, malları, Allah yoluna değildir, kendi nefisleri için biriktirilmez. Hayır, öyle bir Var ki, yarın ondan, alınlarından, yanlarından, sırtlarından onlarla ne yapacak? Dağlanacak. Yani kazanılan mal da sana neymiş? Allah için değil, yani için kazandığında şimdi eskiden bize öğretirlerdi. İşte Hindistan'da kast sistemi var. İşte o müşter efendiler. Onun altında onlara hizmet eden, ondan sonra kölenen falan. İnanın Müslümanlığı anlayamayan Müslümanların da o kölelerini falan. Onların hepsinin kaldığı yerler ve çalıştığı yerler farklıdır. Efendiler çok yükselenlerde, işte onlara hizmet eden yaktımlar işte daha güzel yerde, kölelerde, böyle hapishane gibi yerlerde. Bugün dinini anlayamamış, Allah'ı anlayamamış, Allah'ın vahyini anlayamamış Müslümanların da onlardan var. Ömrünü nerede geçirdin sorusuna cevap verecek, doğru dürüst Müslüman'da ne var? Cevap, halbuki Allah Resulü diyor ki, salatı resulam, Dört çiçeğin hesabını vermeden ayaklar mahşede Allah'ın huzurundan ne yapılmaz? Ayrılmaz. Bir, öbürden ayrılmak için. Herkesin mükemmel. İki, değiştirdiğinde ne yapacağız? Nerede Üç, değiştirdiğinde ne, ne yapacağız? Dört, nerede kadar? Nasıl harcadı? edin? Neyi harf Bunların hepsinin hesabını ne yapacağız? Gelmek, Bakın sahabeler, Allah kendilerinden razı olsun. Allah yolundan, sevdiğiniz manlardan müfak etmez misiniz? Ayeti bildiğinde bizim verecek hiçbir şeyimiz yok. diyorlar. Gerdik ki, çarşıya kazarak, havalık yaparak, kazandığının üç beş bir halini ise, onu Allah yolunda ne yapardık? Mufak etmez. İşte sahabenin ahlakıydı. Hatta alimlerden birinin bir anısını okumuşum. Yani, yani, bu ayetlerine baktığımda. Sırttır, bununla bir amel edip o sahabenin bir tatlığı, dünlüğü tadabilmek için bir tanarlık yaptım. bir yere gittim ve cık, o gün akşama kadar bir Mahdur, ellerim kalan bir tanardı. Her taraflarım ağrıdı, ağrımaktan uyandı. Ama bir sığırsa, orada kazandığını, o kazandığının Allah yönünden o duygunun yerini bizlerse bugün bu duygulardan mahrum olan insanımız ve hatta öyle duruma gelmiş ki insana, da geçen sohbette e, internette kadının birisi sordu hocam tamam infak infak hayır hayır diyordunuz da şimdi Adam fakir diyor, gidiyorsun diyor, altında araba var. Fakir diyorsun, kocaman köyücüğü var. Fakir gitsin diyor, elinde diyor telefon, karısında telefon, çocuğunda telefon. Aleykümselam. Şimdi fakirliğin ölçüsü ne diyor? Şimdi, evet. Belki bunlar vardır ama adamın gözükü yok. Fakir de geliyor ya. Maalesef bugün ölçüler, tamamen ne yapıyor? Değişiyor. E misaf Adamın birisi birden de gece çıkacağım, zekatını vereceğim, karanlıkta ilk gelene veriyor, Bir fayış ediyor, birisi hırsız, ne yapıyor? Zengin çıkıyor. Yani adam bunları vermekten gene ne yapıyor? Geri düğün. Sen niyetini halif et. zenginsin zenginsen, cimriysen, bak hiç çalışmadığım halde Allah bana mal verdiler. Bir faiz şey ise, bak ben etini satarak kazanmaya çalışıyorum. Halbuki bir şey yapmadan Allah bana bunu gönderdi de. Hırsızsa, bak ben milletin hapsiz yeri malını çalıyordum. Allah bana ne yaptı, bunu imtihan etti Ben ne yaptı, bezetmesine ne yaptı, Burada Müslümanın kendini güzel, amellerini güzel, duymu yapması gerek. Hayır, yine sohbetin başıyla el alacak olursak gülüne, imanın, güçlülüğüne vahvi Şimdi toplanan bir malın tamamını vermek, ele geçeni vermekten daha zor. Fazla malın tamamını vermek, sahip olmanın az malın tamamını vermekten nefise daha ağır. Amellerin makbulü de daha zahmetli ve daha güç olan olduğuna göre Ayşe annenin tutumunun, Ayşe annemizin tutumunun Esma'nın tutumundan daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, geçen hafta verdiğim örnek Ama her ikisinin ahlakı da nedir? Üstüncü örnek de üstüncü. Ayşe annemiz elinde ne varsa hepsini kasatlık ediyor. Esma da kendisine bir şey bırakıp, gerisini kasatlık ediyor. Şimdi düşünün günümüzde de birçok olaylar var. Mesela Somali türlüler birçok yardım etti. Ondan önce Pakistan'da veya herhangi bir yere toplanan, Müslümanlar hayırlısı veren az olsun, çok olsun, birçok yere yardım eden insanlar Bu yardımla bir yerde toplanıp, daha muhtaç kadar ne yapıp giden bir süreç var. Herhangi bir sebep için, bir hayır için birine para verilmişse, bahsetmek istediğim nokta burası onu bazen insan yerine ulaştırmak ne yapar? zoruna gider ulaştırmak bu insanı ne yapar? bir, o siz yapar mı? ne münafık yapar mı? çünkü o mani yerine ne yapmama? getirmemeli münafığıyla ne yapar? toplum öyle hale gelmişti arkadaşlar. mal para dedi mi? bu insanı anında yoldan ne yapabilmiş, çıkarabilmiş. Ve birçok insan bugün adı ne kadar yukarılarda olursa olsun, bu hırsızlığa bu şeye bulaşıyor ama insanların hesabını ne yapmıyor? Söylemiyor, soramıyor. Halbuki o insanın büyüğünlüğünü ne yapar? O da Kim olursa olsun, en altta, en üstte bakaya kadar kim olursa olsun, eli de deli de bir insanı ne yapar? Sana bir şey mi emanet edildi? Onu yerine ulaştıracaksın. Bugün hesap veremiysen, yarın mahşede bunun hesabı ne yapılacak? Zaten sorulacak. İnsanlara çıkıp da altının, dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ''Elallaşın'' diyeceğine kendin gideceksin, Hakkını, hak saygını ne yapacaksın? Göreceksin. Olay. Ama maalesef bugün insanlar bunu yapamadığı gibi kötü ahlak sahibi olduğu gibi toplumda inananlar da öyle kötü ahlak sahibi olmuşlar ki iyi ahlak sahibini takdir edemeyip kötü ahlak sahibini adeti ahlaka sahibi Ve onun savunma sahibi. Var. Allah hepimize hayır versin. Hayırden hayır vermesin. Ayşe annemizin cömertliği illere destan Bir gün yeğeni Abdullah İp. Bey'in Kendi hilafeti döneminde ona iki çuval dolusu mal ve 180 bin bilhem para gönderiyor. O gün Ayşem Demis oluştu. Bundan dolayı kendisine gönderilen bu malı ve parayı gün içinde dağıtıp kendisine bir bilhem daha ne yapmamış? Kırakmamışlar. Ve akşam olduğunda işler edip bir şey kalmamış etmek için kendisine yardım eden cariyesine evde bir şey yok mu? E millete dağıtmaktan bir, bir şey bırakmadım ki hatırlatsaydım yani. Ve Ayşe annemizin çok güzel bir ahlakı vardı. Birine bir şey mi gönderdi Kiminle? Misal benimle. Git ona bunu verdiğinde kulağını onun ağzından çıkan kolumaya kayattı. Ne diyor onu bil ona dua etmişse, kendisi de ona bilmiştir. ne yapardı? Önce dua etmiş. Öyle. Sadece imtah etmekten kalmaz. Onun duasına da ne yapar? Tabelede bulunmaz. Allah'ın kendisine de araya bak. Bir gün Allah kendisine razı olsun. Cennetle müddenemen sahabelerden ve Peygamberimizin iki kızını alan koşmak. Kıtlık zamanı kervanda, Türk malla Medini'ye giriyor. Medini'ye girmeden dışarıda tüccarlar onu karşılıyor. Diyor ki malı bize zahiri asın. Düşünselam. Toplum aç. Yani satın yani, bir ekmeğe belki bir riyaliyorsa on liraya alacak durumda. Osmanlı. diyor ki bugündür bu malı bir 700 verene sokacak. Kıçarlar tabi anlamıyor. Osman diyor ammada hava kar olmuş. Diyor. Herkes sikredip gidiyor. Osman Medine'ye gidiyor. Bütün fakirleri beskidip gidiyor. Gelen malı eşit olarak hepsini dağıtıyor. Eve geldiğinde kendi övrün atmasın. Yani kendini ne yapıyor? Unutabiliyor. Yine Allah ona zenginlik vermedi. Bakın demek ki rızık, mal toplama, biriktirme, infat, cömert bir bunu yapma ancak iman. Siz sevdiğiniz malları Allah yoluna infak etmedikçe ayetinde sahabe borsanında ne yapıyor? Namaza diyor. Bir kuş Oya diyor. Güzel hareket Bakıyor ki namazının biraz inat ediyor ve hemen onu Allah'a veresin infak ediyor. Hiçbir şey kazanmıyor. Yani kendinde hak dostanı bir gibi bir dostan. O ne yapıyor? Ve ne yapıyor? Onu tamamen infak ediyor. O insanlar yarın Allah varmaktırlar. Ama bugün e hadis-i şerifte geldiği gibi öyle bir zaman geldi. Allah Resulü insanlar diyor, öyle hale gelecek ki bir susanda kaç gram yağ çıkaracak bunun hesabını bilecekler. Ama tüm yerini maalesef. Bu ne zaman olacak? İhtiyarları zinada perifane olduklar. Yani emanet ehline verilmedi. Ve diyor bir insan birine sırf diyor Allah hızası için iyilik yaptığında insanlar diyecek ki diyor bu ona niye yiyiyor? Bu hafta çıkaralım. Araştıracaklar bulamayacaklar. Vay inman, ona yedirdik. Yani ilah diyor, Din diyor, insanların anlayışı topluma ne yapıyor? Artık kendi anlayışlarıyla bakmaya başlıyor. İşte güzel ahlaktır. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Hoş İşte insanların hayata bakışları tamamen iman var. İman varsa görünüşte muhakkak ahlak Güzel huylar da var. İman ne kadar azalmışsa ahlak da nedir o kadar iyi. Yine geçen hafta hatırlattığımız sohbette Size diyor cennet evine haber vereyim mi? Her güzel sözünüzde, her güzel tabi Size diyor cehennemlik olanı göstereyim Ağzı bozuk olan, üstelik cenk konuşan, her kötü. Demek ki, insanın uyu hasreti onu nereye götüreceğini ne yapıyor? Bugün bakıyorsunuz, sokakta artık çocuk dahil, o kadar aşırıya gitmiş ki geri bırakmış o kadar ne yapmış onun anası da babası da evde bu yapıyor ki çocuk da ne yapıyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Erdoğan çocuk o çocuk küfür anne baba neyse ne yapıyor? Ay, ay, ay, ne yapıyor onun için olması, kişilerin düzgün olması, düzgün bir kişinin bozuk olması, bütün toplumun nedir? Bozuk olmasına sebep olur. Düşünün dünyadaki birçok bela ve musibete sebep olan bir tane insan. İyiliğe sebep olan da bak bu. Beccal'ın çıkmasıyla bütün yeryüzüne olacak. Müsaade olacak. Mehdi'nin gelmesi, İsa Aleyhisselam'ın huzuru, Reccal'ın öldürülmesinden yeryüzü ne olacak? Salak yani yine neticede gidiyor gidiyor. Girmiş. Ama unutmayalım, bir beldenin, bir toprağın mübarek olması, bir insanın da mübarek olmasına sebep olmaz. Hani bazen toplum içinde diyorlar ya, bu seyyid peygamber sonunda, işte bu Medine'de doğmuştur, Mekke'de büyümüştür. Bir Mekke'de, bir Medine'de doğmak da insan ne yapar? Mubarek kılmaz. Eğer Mekke'de doğan insanı mübarek kılsaydın, Allah Resulü'nü atan Mekke'den kimlerdi? Mekke'de doğan insanlar. Bir toprak insanı mübarek kılmaz ama bir insan bir toprak ne yapar? Mubarek. Bakın Mekke'yi mübarek kılan, orayı harem kılması sebep kılan ila ima. Medine'yi harem kılan, oranın mübarek olmasına sebep kılan Allah Resulü Medine'ye geldiğinde orada akmaz bir su vardı, bir yerde çıkan bir yerde dururdu. Onun yüzünden devamlı hastalık olur ve suyu nedir? Hep haci. Allah Resulü Mekkelilere bir bir ismini alarak ne yapıyor? Lanet edecek, Neden yapıyorsun? Dediklerinde, baksana bizim havası pis, suyu pis ve yaşamayacak bir yerde yaşamaya dönüm Ve Allah Resulü dua Ya Rabbi. Buranın suyunu temiz verinize tıkır, karasını tüzeltir, salgın hastalıkların bile ne yapmasın, direnmesin. Yani ne diyeyim, bu salgın hastalıkları Suyu tertemiz, işte bu da yapmaz. ne yapmaz? Eksilmez. Bunlar hep Allah'ın nedir? Onun için güzel ahlak insana ne yapıyor? Her zaman kayıt yapıyor. Yine güzel ahlakın içinde kardeşlerim, gece ibadetinin fazileti çok büyük Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunu sert sert sahabelerle de ne yapmıştık, tavsiye etmiştik. Ve salih insanlara bakın, büyük alim insanlara bakın sahabeden itibaren emalim, hep gece namazına ne yapmışlardı önem veremezler. Ve bir gün e, İbn Ömer bir rüya görüyor. Ablasına anlatıyor. Bu O da Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasını aktardığında Abdullah'ın mümkün. Bir gece namazı. Ve o nefret, bir daha ne yapınır? Gece namazını Halbuki bakın, beş vakit namazdan önce Muhammed ümmetine farz olan neydi? Gece Beş vakit namaz farz olunca ne oldu? Gece namazı nafile Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a farz edip devam etti ama size ne yaptı? Nafile devam etti. Halbuki ona devam eden bir Müslüman ne olur? Birçok malum etkiler. Bakın sahabeye bakıp gündüz oluştu. Karşıda Müslümanlar harb edip gecede ne yaptı? Ne Bugün savaş Harbetme, uygun vahşatlarda, boş laflarda harbetme, vahdini boşa harcamalarda harbetme, gece, aynen Allah'a ısmarladığı silahı ve selam'ın Allah diyor şu insanlara bir birbirine, çarşı pazar kavramına, gece umudur şeklinde, çok güvene, çok güvene Allah'a ısmarladığı, sakin Allah insanlara ne yapıyor? Bulacak. Ve bakın her insan gece ibadetine kalksa seher vakitlerinde uyanık olsa e teyhüt namazını kılsa bu insan hayatın bütün yükünü ne yapar? Çok rahat atar. Sabah beşte iş başı dese insanların beşte kalkıp işlerine gidiyor Allah dese o saatte Seni al ne kadar günahın var, diye. ne istiyorsan onları götüreceğim dese diyor Başka bir şey mi Gecenin 3'te 1'i geçtikten sonra Allah Azze ve Celle en alt semaya iner yok mu benden istiyor? Diyor. Yok mu benden mağfiret etti? Bunu ne yapayım? Hafta büyüğüm diyor ama üstüne olacağım maalesef ya yoksun. Yoksun olmasına sebep nedir kardeşler? vaktini, zamanını, arkadaşını, çalışma yerini birbirini Hepsine dikkat etse hayata bakışıda da, kazançı da, Allah'a yaklaşması da hepsi ne yapacak? Güzel olacak. Allah bizlere güzel ahlak <gülüyor> Gece namazına çok dikkat eden ve bu ahlak ve ahlak denemelerden Bununla alakalı o kadar çok duayet var Mesela kişi göğe kalktığında gece uyandığında en sesine şeytan ne yapar? İki büyüme, sen tishük ediyorsun. Cin şeytandı dedi madem hemen korkmuyorsun. Bir, harf arham de derse bil. İki, harf ar attes talası üçüncü gün. Üç, iki rakat namaz kılarsan üçüncü gün. Attes talan kılmas demek ki gece oldu mu kılmayabiliyor. Ve diyor ki aleyhisselatü vesselam, aleyhisselat, artık diyor gecesinde gündüzünde o insana şeytan ve avanları ne yapamaz? Sonra Bana göremez. Yine gece kalkıyor mu? Hafif diyor şu alıp da diyor eşinin yüzüne at. Kadın olsun. Yani Onu namaza kalkıyor. Hafif at. Ondaki selamın ne yapıyor? Bu, ve yine kim diyor gece kalkar? İki rekat namaz kılardır. Kalgimden hiçbir resmese şubu geçilmek Allah ﷻ inahlanın ahsa. Yani, yine bakıyorsun kulun ilk bakılacak ameli orada nedir namaz. Eksikleri varsa nereden sağlanacak? Yani eksiklerken erkek iyi değil. Kazayi hacize sıkışmışım. Yarım yamalak okumuşum. Barganin yenemi peki birim. Serak vaktini gitmiş. Bu vesait. Ama gece kalkıp da güzel bir namaz kıymışsan, o onunla ne yapıyor? Yani yine de seni ne yapıyor? Tutlar Ve yine kardeşlerim geceyi gayretmenin, insana kazandırdığı güzelliklerden bir tanesi, yani Resulat Resulanın gece namazında yaptığı duaları şöyle bir okuduğumuzda gerçekten çok tesirli ve insana yön veren bir Mesela birinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir baktım ki şeref mürede, kulak verdim, adabından rüzana, Senden yine sanat sığınırım diyor. Sabaha kadar ne yaptı? Dua etti ve namazında diyor, sabah baktım bir mübarek sakalında şu oldu. İnanın gündüz yaptığınız duayla gece yaptığınız duayla. Gece, Yattığın dua tamamen bütün benliğinle, teslim olarak yani gönderir dua. Çünkü sen rahatsız eden, zihnini meşgul eden hiçbir şey yok. Direkt Rabbim'den kaç Gündüz sen, yani aynı hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ya ve Sellem uykunuz varken de namaz kılmayın. Gündüz kalkın, dinç olarak namaz kılın. Çünkü diyor, kendinize dua ediyorum diye dua dersiniz, ona olmaz gündüz namazlarını da ne okudunuz ya hatırladık. Ama gece insan günç, bocudur. Kendine dönmüş ve Abdüla'nın nedir? Başka Ve kazandığı birçok şeyler var. Allah hepimize güzel ahlakı nasip etsin. Evet. Yine en hayırlı insanları gece namazına dikkat eden insanlardan düşünmemiştim. Ve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 Çünkü e, Kur'an'da Allah Hazretleri ve Celle nedir? Allah'tan sizin en çok korkanınız kim? <gülüyor> Alim. Alim kimdir? Allah'tan korkandır. Ve öğrendiğin hayatında nedir? İçen insan vardır. Cahilse her zaman nedir? Cesaretlidir. Ve cahilden her zaman kötü davranışları ne yapmak? Beklemek mümkün. Ama, bilim geldikçe insan ne yapıyor? Bunun kötülüğünü, yanlışlığını ve Allah'a karşı vereceği hesabı da hatırlayarak ne yapıyor? Gülüyor. Mesela, e, birçok sohbetlerde de bunu gündeme getirdik. Şimdi herkesin çalıştığı bir yer var. Nerede çalışırsa çalışsın, oradan çalıştığı yerin bir eşyasını izinsiz veya ücretsiz alma hakkına nedir? Ama bugün bakın, yani, ben kaç tane müştüman uyardım bu noktada, hala yapan ne Adam koltuğuna kapıyı, A4 kadi geliyor. Kaça aldım diye, havasını 4, yani, şey ya tek tek al, ben çoktan yani 10'luk alayım, 4 veya tek alırsam 5. Lük. Koltuğuna kapıyı geliyor, ya hocam resmi daire bir şey kullanıyor, o da hayra kullanıyor. Hayra kullanılmaz. İnsanlar bunu anlamaktan nedir? aciz Çünkü Müslüman güzel ahlak sahibi var. Bugün bu küçücük şeye hayır namına teşebbüs eder, yarın daha büyüze ne yapar? Teşebbüs eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ilmin tarifini yapar da müdür elinde, elinde Alim de olsa, en altta bir Müslüman de olsa bunlar da ne yapacak? Emin ne yapacak? Eminliğini bozdu mu? Artık onda alimlik de kalma İşte ilim insana her zaman hayır getirecek. Söz ve davranışları ne yapacak? Güzelleştirecek. Bu sefer Söz ve davranışlar güzelse yaratıcının emrine insan ne yapar? Ölçülü olarak uymaya başlar. Ve ölçüler içinde yaşayan bir insan da her zaman ne olur? Hakvalı olur. Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü'nün kişiler karşı karşıya kaldığında hep kolay olan bir Yani günah olmaz. Bugün bizse ruhun yani emanlar olarak bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda karam bile olsa ben farkımızda kalgalı olan ne Halbuki ilim, ahlak, iman, neyi seçmemizi emrediyor? Ahirette bize zarar verecek her şeyden uzak. İşte, i̇lim insana bunu kazandırması. Ve her şeyin bir kıvamı olduğu gibi insanın kıvamı da ilim ve güzel ahlaklendir. Ve tabiri caizse ilim üç güzelliği, ahlak da ne yapıyor? güzelliği. Biz imanı anlatırken ne diyorduk? İman, üç. ahlaksa İslam. Üç. Ve hadis-i şerifte kim İslam'a girer yani iman eder? İslamını, yani ahlakını güzelleştirirse gün geçtikçe güzelleştirirse geçmişinde yaptığı hatalardan da günümüzdekilerden de ne yapmaz? Hesaba çekilmez. Ama kim imanı İslamını yani ahlakını güzelleştirmezse geçmişte yaptığında gününde yaptığında ne yapılır? Hesaba çekilmez. İşte ahlakın imanla içli işte dışlı olmasını yakalayabilir miyim? Bilim İman insana aynen doldu. İman işte arttıkça dışa ne yapıyor? Diline de, gözüne de, gönlüme de. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü ve Numan bin Beşir'den gelen bir ribayette helal da doldu, haram da doldur. İkisine dikkat eden ne yapar? Dinini ve ırzını korur Ama dikkat edin, ikisinin arasında şu Onun da bir sahne verirken diyor ki Sizin bir, bir korunuz olsa ve bir çobanla sürülerini o korunun etrafına getirip toplarsan ne yapar? Ben çobanlık yaptım. Yüzün üstünde koyun Yani birine sahip olsan birine etmez, gider oraya girmek. Eğer sürü yasak bir korunun çiğini yanına getirmişsen artık oraya girmem, bakmam, bulaşmam gibi bir olay ne yapmıyor? Dedim Allah'ın da korunları vardır, Demek ki şüpheli dedi mi? Öyle bir Allah'ın yasakları Ve devam ediyor rivayet. Dikkat edin diyor, vücutta bir et parçası düzeldi mi? Her şey güzel. Her bir göz, gönül, ahlak, her şey düzeldi. Ticaretin, yaşantın, ahire yaşantın, o bozuldu mu? Ben dedim bu et parçası. İşte sohbetin geçen haftakinin başından anlattığımız et parçasını düzeltip mi her şey ne yapıyor? Otomatik mi? Düzelip gidiyor. Ne kadar hasta olursan ol. Ta birine kurt düşmeye kadar o kalpteki et parçasını düzeltmişsen şükürden başka düşeceğini bir de ne yapıyor? Yani Hangi durumda olursan, Yusuf Aleyhisselam gibi köle olsan, kendi kardeşlerin senin canına kastetse elden ele satılsan ve hapse dahi iftiraya düşsen yine o günler ne yaptı? İsyan. Onun için kardeşlerin insan et parçasını düzeltti Kendini düzelttiği gibi topluma da ne yaptı? Allah hepimize hayırlı meziyetler versin güzel meziyetleri kazananlardan eylesin. Rabbim bize hayırlı dostlar versin. Çünkü bunlar çok çok önemli. Ne kadar hayırlı insan olursan ol, arkadaşına dikkat etmiyorsan, yaşadığın yere dikkat etmiyorsan, kazancını dikkat etmiyorsan, etmiyorsan. Çünkü köyde yaşıyorsan kabasabı olabiliyor. Avcı arkadaşın var. Avcılıkla iştigal ediyorsan, avcılık. Satomisty'nin nasıl çıktığını diyor. Allah Allah'a szefadł Ufak yeni doğan çocuğa dair çocuğa dair. Allah a sahibim, sahibim, sahibim. Bakın, kitapta okunię Kiedyś z Amerika'da Kitap zimnyten amel edin de selef diyor. Ben diyor iman ettireceğim de çok büyük bir vereceğim diyor Diyor ki Ben şeytan'la konuşacağım Önce onun her dediğini yapacak, ondan bir şey isteyeceğim. Allah'a iman etmesini, seyredir Eğer onun bir güvenini kazanırsam, istediği her kötülüğü yaparak ona iman ettiririm diyor. Haydi, da yani düşün bir hayır diye gündeme çıkıyor. Onun için kişi yaptığı işi, harekete, ahlaka çok çok hareket. İlim ve güzel ahlak bakımından sahabenin dinde çok ayrı bir yeri var Allah kendilerinden benziyor. Allah'ı uman ahirette zikredenler için en güzel örnek, en güzel müminyeti Allah'ın Resulü. Ama imanda bize örnek kimdir? Sahabelerdir. Çünkü onların iman ettiği gibi iman etmezseniz, Onların ahlakına baktığımızda ki hepinize bu ödev olsun boş kaldığınız bir zamanlarda sahabelerin hayatlarını şöyle bir erken olur. Eminim. İnanın ahlakınızın Çünkü insan bir gördüğüyle, bir işittiğiyle, bir yaşadığıyla ne yaptı etkilenir insana insanı hayatta tutan şu içinde taşıdığı bilgidir. O bilgi insana ne yapar? Doğru ya da yanlış yön <gülüyor> yere götür. O sahabelerin yaşantılarını çektiklerini, cömerttiklerini, paylaştıklarını ve bu dine nasıl girip o dini nasıl muhafaza ettiklerini okursanız muhakkak insana ne yapar? Haydalar. Ve kendi nefisleri ihtiyat içinde olduğu halde Eşi de çocuklara ihtiyaç içinde bir başka kardeşinin kendini nasıl tercih etmiş, nasıl bir umar insan ne yapacak? E yine düşünün kardeşi hicret etmiş, kendisinin birçok eşi var. İşte eşlerim diyor hangisini istersen boşayın, dikkatinden sonra nedir? Senin diyebilmiş, bu kardeşi anlayabilmek için anlayabilmek için. Allah onlardan dağılıyor. Da Bakın, İbn-i diyorlar, sen bu ilmi nasıl öğrendin? Yani bu ahlakı nasıl sahip Biz alırız bu Allah'a emanet. Kaç tane? 10 tane. hayata geçirip, falan sonra... sizde Allah Resulü Vesselam, bu ümmetin diyor, münafıkları en çok münafıkları güzel Kur'an okuyen Kur'an okuyorduk. Bakın sahabeler güzel Kur'an okuyordu. Hayatlarına geçiriyordu. Bugün bu kur'an sadece güzel okumakla insanları cezbediyor. Ahlak, yaşantı İslam'la Allah'ın bahsettiği olsun. Allah'a olsun. Onun için Bize burada sahabenin Allah kendilerinden doğabiliyorsun. Hepsi ayrı ayrı nedir? Birer örnektir. Ömer'e bakıp halife bir şehrin anahtarını almaya Herkese dillere destan anlatırlar ya. Sırayla merkebine gidiyor. Bugün bizim lider dediğimiz insanlar, kurşun geçirmez. Korumalı. Koruma ordusuyla bir yönet eleştirme bazında demiyorum bir ülkenin başbakanı dahil bir ana ölüyü kuş uçutmayacak şekilde evleniyorlar. Dün Şam'ı fethediyorlar. Şam'a bir halife İslam'ı en büyük devlet başkanı yanında bir köleyle hem de bir mekrop dönüşüyorlar. Anak naks ediliyor muyum? Yakal, yakalayabilir miyim? Yani İslam'ın olduğu yerde huzur var, Allah korkusu vardır, zaten misafir vardır. edilmiş bir evlilik vardır, Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkarsın. Bizim teferimiz cebinde demek kolaydır, öyleyse oramazsınızdır. Ömer böyle diyor, imani insanlar yapabiliyor, güzel aylardır ve İslam'ın getirdiği nedir? Bizim için örnek Allah'ın Lider arayacaksak ahlakta örnek arayacaksak saadelerine ne yapar? Yeter. Hangi asırda hangi zaman diliminde bir örnek ararsanız şaşırır. Dün bakın Kur'an okumayı yasakladıkları bir ülkede bir adam çıkıyor samanlıklarda Kur'an öğretiyor onun ahlakıyla ahlaklanan bir sınavı. Süleymancılar yapmış olduğu bir çalışma. Bugün Süleymancılar gibi grup var. Dün hapishanelerde çılıyor. O günkü lider tek gözlü beccal diyor, kafir diyor. Hapishanelerde ölüyor. Bugün koskoca nur cemaatı var mı? Dün kafir dediklerini bugün ne da Çok rahatlıkla kucaklıyor, gidiyor. Onun için bizim hangi asırda, hangi asrın diliminde veya içimizden çıkan alim, hoca dediğimiz hiçbir insanı ölmek, almak değil. Aldın mı orada bir şoka başlıyor, bir satma ne yapıyor, ne yapıyor. Ama alimler hidayet Allah'ın Allah onlardan lazım. Anlattıkları güzellikler, doğrular her zaman karanlığı aydınlatır onun da kadrini, kıymetini bilmeyen nankir. Muhakkak insan olmamız hassebininde bizde de birçok yanlışlıklar ne olacak? Olacak. Bu yanlışlıkları da yaptığın hayırlar ne yapar? Ama yanlışlıklar hayırları bastıracak seviyorsan onların da nedir? Ölçüleri vardır. Allah onlardan bazı olsun. Sahabelerde konudan çok büyük örnekler olmuş. Yani yani anlatmakla hayatlarını bitiremesin. Bir el üzeri düşür. Elbisesi mi var? Yarısı kölesinde, yarısı mısın? Yiyecek mi? Ne yiyorsa aynısını kölesine de gidiyor. Çünkü ayetten sakin. Yani sahabelerin yapmış olduğu örnek davranışları bugün bizler yapamıyorsak demek ki sadece inandık değil. İnandığımızı hayatımıza ne yapmıyoruz, geçirmediğimizde veya inancımızdan alakalı hiçbir şey yok. Bugün topluma bakıyorsun, birine Kur'an okunmazdı mı? Ya niye Kur'an okunmasın? Herkes okuyor, bak canilerde böyle şöyle, herkes işte ölünün arkasından şunu diyor. Duyduğuyla bir din anlayışı. Öbürüne gidiyorsun, şu yapılmaz dediğinde, niye yapılmasın ya? Koca koca insanlar yapıyor ya. Yani dinden insanlar hep habersiz yaşıyor. ve biz inandık diye rahmetten amel ediyoruz değil. biz de aynı vaziyette olursak cahil ve ne olur? Rabbim hepimize hayır versin. Demek ki müslümanlık baştan sonra her mesele de neymiş? Güzel ahlaktan ameliymiş. Allah'ı Teala'nın en son dini olan İslam bütün güzelliklerin kaynağıdır. Her türlü faziletlerin başıdır. O güzelliklerden ve üstün hallerden biri insanlara nedir? Kolaylık göstermektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kolay olan, doğru din olduğunu ne yapmıştır? İfade etmiştir. Ve bizim dinimiz hep orta yoldur. Ne ifrata? Ne terk zaman ne yapmaz? Kaçmaz. Yahudiler ifrat etmişler. Hristiyanlar terk etmişler. Yahudiler ilim, ilimde derinleşmişler, ameli topretmişler, gelen peygamberleri içe saymışlar, öldürmüşler. Hristiyanlar da ne yapmışlar? İlimsiz, amel etmişler, ömredilmeyenleri ayaklarına geçirmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesulah. Resul Bu toplumda da alimler azlığında Yahudilere, İlimsiz ses ettiğinde Közpüyanlara benzemelerdi. İliteynlerimiz, e, Sırat-ı Müslet'inde çok güzel anlattığı Allah'ın Allah'ın bizlere her zaman WhatsApp olmayı ve ilimle amel ettiğini dinimizi ne yapmıştık, Ve bu konuda da Allah Resulü ve Vesselam'a baktığımızda kardeşlerim anlattığıyla hayatında hiçbir şey nedir kaçtı kaçmış gibi. Hatta bir sözünde karşıdan geleni bu kavminin en şeymanına bak. Münafık manasında yani bir ses geliyor. Ayşe annemiz bakıyor şöyle. Adam geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona o kadar güzel davranıyor ki bu davranışının akabinde gider gitmez Allah Resulü Ayşe annemiz amma yayvanlık yaptım. Yargılık yaptım. Allah Resulü'nün silahı ya Ayşe Allah'tan. Sen beni hangi işimde aşırı gider diyordun. Ayşe annem şöyle bir türlü. Söylediği söz Allah Resulü nedir? Karşıdan biri geliyor. Burada oturuyoruz. Ben diyorum ki kavmin en şerli adamı. Bu insanlar insan Bununla Bunun lafını buna Bununla Bunun lafını buna bilen birisi olarak ben bunu uyarmak yaptım, Adam dedi ben iyi davranıyorum. Bu sefer bu daifler ne yapıyor? Ya adamı bunu dedi. Ben de ona güzel davrandım. Yani bu nedir? Ayşe annemize diyor ki o kalbinin en şerli adamıydı. Şerinde. Demek ki ilmi olmayan bir insan iliminin hareketini de bir yerde yakalaması neymiş? Mümkün değil. Öyleyse soracak. Neden bu hareketi yaptın? Onun cevabını alıp ona göre ne yapacak? hareket diyecek. Ama bunu sormazsa nasıl hareket eder? Öbür münafıklar aynı zararda hareket eder. Çünkü gelip de alimi anlaması mümkün Çünkü Cahilmiş bir zaman anin olmadığı için, anin, ani, ne ani, yapınız? Anlayamaz. Ve kör olarak meselelere bakmak. Allah hepimize güzel ahlak versin, anlayış versin. Ve Rabbim bizleri her herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, herkese, yaşamayı, daha fazla, daha fazla, Çok bir saat geçti. Panie, Allahu